Çarşının bazı sokakları geniş, yerlerde sürünen harmaniler içinde, sert yüzlü bedevilerle dolup taşardı. Kaderlerini gölge gibi yanlarında taşıyan ve daima kendi çizdikleri yolda yürüyen bedeviler. Ciddi, ateşli bakışlarla küme küme dükkanların önünde dikilip duran ya da oturan uzun boylu adamlar. Birbiriyle fazla konuşmuyorlardı. Dikkatle söylenmiş ve dikkatle dinlenilmiş bir tek sözcük, Ya da bir cümle yetiyordu anlaşmaları için. Bedeviler bana öyle geliyordu ki, laflamak diye bir şey bilmiyorlardı. Ruhlarının ayar damgası, boş şeyler üzerinde konuşa konuşa silinip gitmiş insanların gevezeliğinden, eser yoktu onların konuşmalarında. Onların o ciddi sıkı ağızlıkları bana, Kur'an'ın cennetteki hayatı tasvir eden şu sözcüklerini hatırlatıyordu. Ve orada boş bir söz işitmezsin. Sessizlik, de bir erdem durumundadır. Geniş, kahverengi, beyaz çizgili ya da siyah pelerinlerine sarınmış, öyle dikilip dururlardı. Sessiz bir çocuğun onurlu, ağırbaşlı ve hassas bakışlarıyla önünüzden geçip giderlerdi. Kendi dilleriyle onlara hitap ettiğiniz zaman, derin, kara gözlerinde ani bir gülümseme belirirdi. Çünkü hiç de öyle içine kapanık kimseler değillerdi. Yabancılar tarafından fark edilmiş olmaktan hoşlanırlardı. Çölün büyük senyörleriydi onlar. Ağzı sıkı, fakat yine de hayatın her işaretine karşı uyanık senyörler. Cuma günü, Müslümanların bayram günü, Şam'da hayatın ritmindeki değişikliği hemen fark edebilirdiniz. Mutlu bir heyecan ve ciddiyet esintisi dolaşırdı yüzlerde. Bizim Avrupa'daki pazar günlerimizi düşünüyordum da, orada herhangi bir şehrin sessiz caddelerini, kepenkleri çekilmiş dükkanlarını o her bakımdan boş günleri, boşluğun yol açtığı can sıkıntısını hatırlıyordum. Bu niçin böyleydi? Bunun sebebini şimdi daha iyi anlıyordum. Çünkü Avrupa halkının büyük bir çoğunluğu, hayatı her günün sırtlarında ağır bir yük olarak taşıyorlardı. Pazar günü bu yükü sırtlarından indirdikleri bir gündü onlar için. Dolayısıyla pazar günü artık hayatın daha sıcak bir solukla, ruhlarda gezindiği bir bayram ve esenlik günü değil, Pusuda bekleyen iş günlerinin ağır ve sık boğaz edici karanlığından kaçıp sığınılan, gerçek dışı, aldatıcı bir avuntu, bir unutma günüydü. Oysa Araplar için Cuma günü hiç de günlük işlerini unutmak için yaratılmış bir fırsat olarak görünmüyordu. Bu durum hayatın nimetlerini bu insanların kucağına kolay ve zahmetsizce bırakmasından ileri gelmiyordu şüphesiz. Bu durum sadece bu insanların işlerini, ne kadar ağır olursa olsun, kendi kişisel arzularıyla zıtlık içinde görmemelerinden ya da kendi kişisel kaderleriyle gördükleri işi, ruhsal bölünmeye yol açacak biçimde kısır bir çatışmaya sokmamalarından ileri geliyordu. Salt bir iş yapmış olmak için iş yapmak olgusunun yeri yoktu bu insanların hayatında. Tam tersine, çalışan insanla yaptığı iş arasında içsel bir bağ, kesintisiz bir temas vardı. Bu nedenle insan, ancak yorulduğu zaman iş bırakmak gereğini duyuyordu. İnsanla işi arasındaki bu barışıklık, çalışma hayatının ya da tüm olarak hayatın tabi seyrinin bir gereği olarak, ancak İslam öğretisiyle sağlanmış olmalıydı. Bu nedenle de, Cuma gününün zorunlu bir dinlenme günü olduğunu öngören dini bir ilke yoktu. Küçük esnaf ve zanaatçılar, Cuma günü birkaç saat çalıştıktan sonra Cuma namazı için dükkanlarından ayrılıyorlar, Cuma namazından çıkınca belki bir süre kahvede eş dostla görüşüp sohbet ediyor, sonra da büyük bir rahatlık içinde birkaç saat daha çalışmak üzere dükkanlarına dönüyorlardı. Bunu herkes hoşnutlukla, isteyerek yapıyordu. Yalnız çok az sayıda dükkan kapalıydı ve Cuma saati dışında caddeler her günkü gibi yine kalabalıktı. Bir Cuma günü Şamlı arkadaşımla birlikte Ümeyye Camii'ne gittik. Kubbeli tavanı taşıyan mermer sütunlar, kemerli pencerelerden içeri dolan gün ışığı altında ışıl ışıl parlıyordu. Havada mis kokusu vardı, döşeme kırmızı ve mavi halılarla kaplıydı. İmamın arkasında, saflarda yüzlerce insan dizilmişti. Hep birden eğilip kalkıyorlar, diz çöküp oturuyorlar ve alınlarını yere koyuyorlardı. Bütün bu düzenli hareketlerde, insana hem bu hayatın ciddiyetini hatırlatan, hem de Başka bir hayata yönelmiş olmanın heyecanını tattıran, olağanüstü ama yalın, çekip götüren bir şey vardı. İçeride anlamlı bir sessizlik hüküm sürüyordu. Cemaat ayaktayken, Kur'an'dan ayetler okuyan imamın sesi, kocaman mekanın derinliklerinde berrak, durgun bir suya atılan çakıl taşları gibi dalga dalga yayılarak, uzaktan uzağa çınlıyordu. Ve o eğilince, Bütün cemaat güçlü bir rüzgarın önünde eğilen ekinler gibi eğiliyor ve Allah'ı gözleriyle görüyormuşçasına, istek ve coşkuyla yere kapanıyorlardı. İşte ben orada, o anda, Rablerinin bu insanlara ne kadar yakın, inançlarının yaşadıkları hayatla ne kadar kaynaşmış olduğunu fark ettim. İbadetleri onları günlük olağan hayattan, işten güçten koparıp ayırmıyordu. Tersine, Onun bir parçası durumundaydı. Onlara hayatı unutturmuyor. Allah'ı hatırlatarak hayatın daha yoğun, daha derin bir duyarlılık içinde yaşanmasını sağlıyordu. ''Sizin Tanrı'yı kendinize bu kadar yakın hissetmeniz.'' dedim camiden çıkarken Şamlı dostuma. Ne kadar güzel, ne harikulade. Keşke ben de öyle hissedebilseydim. Başka nasıl olabilirdi ki kardeşim? Kitabımızın dediği gibi, ''Allah bize şah damarımızdan da yakın değil mi?'' Bu yeni bilinç kımıldanışıyla kamçılanarak, Şam'da kaldığım zamanın büyük bir kısmını, İslam üzerine yazılmış, ne türden olursa olsun ele geçirebildiğim kitapları okuyarak geçirdim. Arapçam konuşmak için az çok yeterli olsa da, Kur'an'ı orijinalinden okuyup anlayacak düzeyde değildi henüz. Bu yüzden, bir kütüphaneden ödünç aldığım Almanca ve Fransızca tercümelerine başvurmak zorunda kalıyordum. Bunun dışında, öğrenmek istediğim pek çok konuda, oryantalistlerin kanaatlerine, ve Şamlı arkadaşımın açıklamalarına güvenmek zorundaydım. Her şeye rağmen bu ilk inceleme ve soruşturmalarım, ilgi duyduğum dünya ile aramdaki perdelerin yavaş yavaş kalkmasını sağladılar. Şimdiye kadar bütünüyle habersiz olduğum bir düşünceler ve kavramlar dünyasıyla bağlantı kurmaya başlamıştım artık. İslam, sözcüğün genel geçer anlamıyla bir din olmaktan çok bir hayat tarzı, bir yaşama yöntemiydi teolojik bir sistem olmaktan çok kişisel ve toplumsal davranışlar için öngörülen, Allah inancı ve kulluk duyarlığına dayalı topyekün bir yaşama programıydı. Kur'an'ın hiçbir yerinde, Hristiyani anlamda bir kefaret kavramına, bireyle O'nun kaderi arasına dikilen bir ilk ve kalıtsal günah fikrine rastlamamıştım. Çünkü kişiye sayinden, yani Çalışmasından başkası yoktu Kur'an'a göre. Arınmak, Allah'a yaklaşmak için gizli, batınî kapıları zorlamak fikrine götüren bir çilecilik yoktu. Çünkü Kur'an'a göre arınmışlık, insanın doğuştan getirdiği bir nitelikti. Günahsa, Allah'ın herkese doğuştan verdiği fıtri ve olumlu değerlerden kopmak ve uzaklaşmaktan başka bir anlama gelmiyordu. Kur'an'ın insan doğası hakkındaki yargılarında, Dualizmin izine bile rastlanmıyordu. Onun getirdiği öğretiden ruh ve beden ayrımı, yerini tek ve bütünsel insan varlığına bırakıyordu. Kur'an'ın yalnız manevi meselelerle değil de, hayatın görünüşte çok önemsiz, günlük ve dünyevi yanıyla da ilgilendiğini görmek, önceleri biraz ürkütmüştü beni. Zamanla anlamaya başladım ki, eğer insan gerçekten ruh ve beden bütünlüğü içinde yaratılmış bir varlıksa, Ki İslam öyle olduğunu söylüyordu, o zaman insan hayatının hiçbir yanı dini alanın dışına düşecek kadar önemsiz olamaz. Öte yandan Kur'an ona bağlananların bu dünyadaki hayatın insan için öngörülen daha yüksek bir varoluş seferinin sadece bir parçası olduğunu ve nihai amacın manevi bir nitelik taşıdığını unutmalarına asla izin vermiyordu. Maddi başarının arzu edilir olmakla beraber, kendi içinde bir amaç olmadığını söylüyordu. O halde, insanın arzu ve hevesleri, soyut anlamda olumlanmakla birlikte, moral değerler ve ahlaki bilinçlilik aracılığıyla sınırlandırılmalı, denetim altında tutulmalıydı. Sözü edilen bu bilinçlilik de sadece insanla Allah arasındaki ilişkilere değil, insanla insan arasındaki ilişkilere de yön vermeliydi sadece bireyin manevi gelişimini sağlayan koşulların yaratılmasında değil, bütün bir toplumun manevi gelişimini, hayatın hemen herkes tarafından olabildiğince yoğun bir biçimde yaşanmasını sağlayabilecek toplumsal koşulların yaratılmasında da bütün parlaklığıyla yansımalıydı. Bütün bunlar, İslam hakkındaki çok önceleri okuduğum ya da duyduğum şeylerden, entelektüel ve ahlaki düzlemde çok daha kayda değer şeylerdi. Bu şekliyle İslam'ın ruh problemine yaklaşımı Eski Ahit'inkinden çok daha derin ve anlamlıydı. Üstelik onun Eski Ahit gibi özel bir kavimden yana koyduğu herhangi bir tercihi de yoktu. Ten problemine yaklaşımıysa Yeni Ahit'inkinin tersine son derece olumluydu. Ruh ve ten, insanın Allah'ın bahşettiği, Allah'ın eseri olan hayatının ikiz yüzleri olarak tek bir kaide üzerinde yükseliyor. Ve bizim varoluşu bir bütünlük içinde hissetmemize el verecek biçimde, her biri hayatı kendi çizgileriyle yansıtıyorlar. Araplarda uzun süreden beri hissettiğim duygusal güvenlilikte acaba, diye soruyordum kendi kendime, bu öğretinin eseri değil miydi?